Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillâhu fe lâ ve men yudlil fe lâ hadiye leh. Ve illallah abduhu Evet. Dersimize Kur'an ve sünnetin Işığında, İslam fıkhı Biz şeye yetişmiştik Abdestli olarak Mustahap Mustahap Amelleri yapmak ve ikinciye yetişmiştik. ''İnde kulli salatin'' demiştik. Ey, her namaz kılınacağı zaman ister nafile olsun, ister farz olsun en efdalı ve en faziletlisi abdest alıp namaz kılmak. ''An Ebi Hurayrata'' radıyallahu anhu ''Kal'' Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Lew la en eşuqa ala ümmeti la, la amartuhum inde la amartuhum inde kulli salatin bi vudu' ve ma kulli vudu'in bisivak.'' Diyor ki ve vesselam ''Eğer ümmetime meşakkat olmayacağını veyahut da meşakkat olmayacağını yani zor olmayacağını bilseydim.'' diyor ümmetime diyor her namaz esnasında ve her abdest alınacağı, namaz kılınacağı zaman abdest almayı ve misva kullanmayı emrederdim diyor ve vesselam dolayısıyla e, alimler bu tür hadislerden yani her ne kadar her namaz için abdest almak farz değilse de her namaz için abdest almak en faziletli amellerden birisidir. Misvak aynı şekilde. Ve bundan önceki dersimizde demiştik ki misvak yani en efdal olan yerleri işte namaz kılarken abdest alacağı zaman, Kur'an okunacağı zaman, evine gideceği zaman ondan sonra topluma çıkacağı zaman ee, bu tür anlarda kullanmak Allah katında çok büyük bir fazileti var. Ve her zaman için misvak kullanılabilir. Çünkü e, bir temizlik aletidir. Aynı zamanda demiştik ki bu misvakı kullanmak e, ibadettir. Ve alimler demişler ki e, bir kişi misvak ile değil de misvakın görevini alabilecek daha başka temizleyici aletler olursa aynı şey hasıl olur. Ancak bizzat misvakın kullanılışından mahrum olur. Dolayısıyla Ali Satt ve selam bunu niye misvaki neden emretmiş? Devamlı Müslüman kadın veya Müslüman erkeğin ağzı temiz bulunması ve özellikle ibadetler esnasında ve yahut da toplumun huzuruna çıkıp toplumla konuşurken muhatap olacağı zaman. Çünkü Müslüman hani yemek yer, bir şeyler içer. Ağzı, özellikle dişi ve dili. Aleyhisselatü vesselam dilini bile ne yaparmış temizlermiş. Aleyhisselatü vesselam dilini uzatırmış misvakı ve dilin üzerinde buluşulan yağlar veyahut da yemekler böyle sürterek o yemekleri diline yapıyor temizliyor. Ve onun için misvakı diyor ki ah ah diye şey yapıyordu hani misvakı biraz içeri aldığınız zaman insan sanki kusacakmış gibi bir hal geliyor. Demek ki ve Selam sade dişleri değil aynı zamanda dilin üzerinde biriken biriken yemek, yemekler falan filan da onlar da ne yapılır temizlenir. Demek ki dil bile temizlenir. Dil ve diş. Buradan anlaşılıyor ki Allah vesselam temizliğe çok önem veriyormuş. Ve bazı insanlar Müslümanları eleştirirler diyorlar ki yani Müslümanlar İslam toplumu temizliğe önem vermiyor. Doğrusu Yahudi, Hristiyan veyahut otta Avrupa toplu temizliği, ahlakı şunu bunu hepsi İslam alimlerinden veyahut da İslami kitaplardan almıştır. Dolayısıyla Müslüman elinden geldiği kadar özellikle yemekten sonra ne yapacak? Dil, ağzını, dişlerini ve dilini temizleyecek. Ve burada diyor ki وعن أبي عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ, توضأ بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طا طاهرا وغير طاهر فقال حدثتني حدثتني أسماء بنت زيد بن الخطاب رضي الله عنهما anna abdullah bin hanzala bin abi amir haddetha anna rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amara bil vudu'ili kulli salatin tahiren ve gayr tahir ve burada amara şey biliyorsunuz yani her ne kadar buradaki amara fiil Emir olarak gözüküyorsa da bu farzlıktan çıkarak sünnete girmiştir yani bunun terkiyi bunun terki e, günah değildir. Neden? Daha başka hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beş vakit namazı bir abdestle kılmış. Bazen e, yemek yiyeceği zaman abdestli olmadığı halde yemek yermiş. Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla burada alimler diyorlar ki yani her ne kadar Ali Sattwastu sallam bunu söylemişse de öbür daha başka hadislerde Ali Sattwastu bir abdestle 5 vakit namazı kıldığını gördük. Dolayısıyla bir meselede hüküm verileceği zaman mutlaka o meseleyle ilgili bütün delilleri cem edip ondan sonra bir hükme varılır. Belli bir hadise hüküm verilirse o zaman diğer hadislerden haberi olmayan bir kişi, örneğin sadece bu hadisi okuyan. Mesela bir kişi aldı kitabı, bu hadis karşısına geldi. Ey, aleyhi ve sellem" amara bil vudu kulli salatin tahiren ve gayr tahir. Amara diyor. Emretti diyor. O zaman bir kişi bu hadisi gördüğü zaman daha başka diğer hadislerden haberi olmasa o zaman diyecek ki Müslümanlara nasihat ederken Kişi her namaz kılacağı zaman abdest almazı farzdır. Niçin? Çünkü diyor ki Amara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Müslümanlara birçok zorluklar çıkarmış olur. Öyle değil mi? Dolayısıyla hüküm ve yahutta bir mesele için hüküm verileceği zaman sadece bir hadise veya sadece bir ayete göre değil, o meseleyle veyahut o hükümle ilgili olan bütün deliller ayetlerden veya hadislerden cem'i ederek ondan sonra bir neticeye varır. Dolayısıyla işte o hadisten dolayı burada alimler anlaşı anlıyorlar ki o zaman demek ki bu farz değildir, nafiledir. فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُ لِكُلِّ صَلَاتٍ a.s. ve bu hadisi İmam Abu Ahmed, e, İmam Ahmed ve Abu Davud e, rivayet etmişler ve İmam Elbani rahimehullah demiş ki bu hadis sahihtir. Bundan önceki hadis ise yine İmam Ahmed rahimehullah rivayet etti. O da nedir sahihtir. Ve dikkat ediyorsanız burada Aleyhisselam diyor ki yani her namaz kılacağı zaman ne yaparmış? Abdest alırmış. Ama diğer hadiste bazen bir abdestle beş vakit namazı da kılmıştır. O zaman 5 vakit namazı bir abdestle kılmakta bir beis yoktur. Eğer eğer e, kişi sıkışmıyorsa. Çünkü sıkışık vaziyette namaz kılmak caiz değildir. Ali satt ve selam diyor ki el akhbethayn ay kişinin dışkısı ve yahutta ufak su yani çiş ten dolayı sıkıştığı zaman ne yapmasın? namaz kılmasın, gitsin abdestini alsın ey e, önden ve arkadan gelecek olan bu tür şeylerden e, boşaldıktan sonra veyahut da rahat ettikten sonra abdestini alır ondan sonra namazını kılar o zaman eğer insan rahat ise hakikaten sıkışık değilse bir, vak bir abdestle bütün namazları kılabilir bir sakıncası yoktur ama en efdalı her namaz için abdest alıp namaz kılmaktır ve bundan önceki derslerimizde demiştik ki kişi abdest almak istediği zaman ellerini yıkadığı zaman elleriyle yapmış olduğu bütün günahlar dökülüyor. Tıpkı bir ağacın yaprakları döküldüğü gibi. Burnuna, ağzına, yüzünü, başını meshettiği zaman ellerini parmaklardan dirseğe kadar veyahut da ayaklarını yıkadıktan sonra işte her uzuyu yıkadıktan sonra o uzuyla işlenen günahlar ağacın yaprakları gibi baharda döküldüğü gibi o ağzalarından sonbahar azalarından günahlar dökülüyor dolayısıyla abdest almanın faydası çok büyüktür düşünün ki aklı yönden bir insanın borcu var yüz bin lira borcu var mesela ve kalkıp da o borç sahibi diyor ki filan kişiye ve bu adam borçluyken çok büyük bir hem taşıyor sıkıntı taşıyor bir gün geliyor ki o borç sahibi diyor ki ya Muhammed diyor benim senden istediğim şu kadar para var ya evet diyor ben diyor Allah rızası için hepsini sana bağışlıyorum bu adamın tavrı ne olur kuş gibi, gibi uçar hafifleşir çünkü insan borçluyken çok evet. özellikle borçtan rahatsız olan yani dininde samimi olan kişi borçtan rahatsız olur Borcu ödemediği müddetçe sanki bütün dünya omuzları üzerindedir. Dolayısıyla borç ağırdır. Günahlar yine o şekilde insanın günahları çoğaldıkça ağırlaşıyor. Manevi yönden ağırlaşıyor manevi yönden. Ha dolayısıyla borç ona silindiği zaman nasıl hoşuna gidip hafifleşiyorsa burada her abdest aldığı zaman bu günahlardan bu günahların dökülmesiyle insan manevi yönden ne oluyor? Hafifleşir. Dolayısıyla en efdalı özellikle vakti olursa, ey sıkışık yani vakit yönünden sıkışık değilse vakti var bol o zaman dininde samimi olan Müslümana düşen görev en doğrusu her abdest, her namazda abdest almasıdır. Ama vakti yoksa yani zaman açısından yoksa o zaman sıkışık da değilse o abdestiyle ikinci bir namazı, üçüncü bir namazı kılmakta bir ve is yoktur. Tamam. Üçüncüsü El vudu inde kulli hedef El vudu inde kulli hedefin Ey her abdesti bozduğu an hemen arkasında abdest almak. Ve daha başka bir hadiste ve Selam diyor ki yani devamlı abdestlik kalmak veyahut da kalmaya çalışan kişi tam kamil manada mümindir diyor. Ve bu diyor ancak mümin bir kişi devamlı abdestli olmaya çalışır. Mümin bir kişi ey hakkıyla iman edip o imanın gereğince amel eden kişidir. Çünkü abdest almak ameldir ve bu amel imandan bir cüzdür. Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancı, amel ne yapar? Artar ve eksilir. Dolayısıyla abdestte bir ibadet olduğuna göre o abdestten dolayı imanı artıyor. Dolayısıyla Aleyhisselatü diyor ki ancak mümin bir kişi devamlı abdestli olarak gezebilir veyahut da kalabilir. İşte burada kişi mesela diyelim ki karnı sıkıştı. Yani dübürden veyahut da kubürden herhangi birisinden o zaman gider tuvalete girdiği zaman hemen arkasında abdest alması bu abdest tuvaletten çıktıktan sonra abdest beş dakika almıyor vakit almıyor ama şeytan insanı şey yapıyor yani vesveseler getirerek çok sanki çok büyük bir vakit alacakmış gibi ona ağır getiriyor ve böylece gidip abdest almıyor işte bu büyük şeyden mahrum kalıyor ديولك يا عليه الصلاة والسلام لحديث بريضة بن الحصيب قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدع بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي طعم فقال بلال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا رواه الترمذي والحاكم، وقال الإمام الباني رحمه الله هذا حديث صحيح، <تصفيق> أبد يعني بو حديث إمام الترمذي والحاكم كتاب لارندا رواية ve İmam Elbani de bu hadis sahihtir diyor. O burada diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam miğraca çıktığı zaman ona cennet gösterildi cehennem gösterildi birçok şeyler ona gösterildi. Ve Aleyhisselatü Vesselam ile beraber e, cenneti dolaşırken işte nereye gittiyse Aleyhisselatü Vesselam Bilal İb-i Rabah radıyallahu ta'ala anhin ayak seslerini işitiyor. Semi'tu haşhaşete Tamam mı? Buradaki xoxxa kaş şey ses ses ayak seslerini. Diyor ki ya ya Bilal diyor. Sen diyor Allah katında en iyi hayırlı yaptığın amel nedir? Hani yani Sattıv cennette bunları hep görmüş ya duymuş ya. Bakacak acaba Bilal hangi ameli yaptı da bu seviyeye yetişti? Büyük bir seviye. Cennetin neresine gidiyorsa hani Sattıv Bilal'ın ayak seslerini duyuyor. O zaman Bilal diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor Her ne zaman ezan okumak istediysem ve her ne zaman abdestum bozulduysa artık isten çişten ister dışkıdan ister havadan hani insanın karnı gaz yapar hava çıkarır. İşte radıyallahu, Bilal radıyallahu ta'ala an Burada sırf abdestsiz kalmamak için hava çıkardığı zaman hemen gider abdest alır. Veyahut da, e, çiş yapmak istediği zaman hemen çişten sonra abdest alır. tamam mı? İster küçük tuvalet olsun, ister büyük tuvalet olsun. Bir daha ezan okumak istediği zaman, halbuki abdestsiz ezan okuyabilir, abdestsiz gezebilir, bir sakıncası yoktur. Abdestsiz gezmek haram değildir. Abdestsiz ezan okumak yine haram değildir. Ama radıyallahu an bu iki şeyde Allah'ın rızasını almak için bu kadar hassas davranıyordu radıyallahu an ve işte diyor ki iki rekat namaz kılardım diyor her abdestimi bozacağım veyahut da her ezan, ezan okuyacağım zaman diyor Allah rızası için iki rekat kılıyordum işte Ali Sadehü diyor ki lihada işte bundan dolayı ey bundan dolayı sen bu seviyeye yetiştin. İşte ondan sonra hadiseyi ona anlatıyor. Diyor ki: "Cebrail'le beraber diyor cenneti gezerken cennetin neresine girdiysem diyor senin ayak seslerini duyardım." diyor. "Ama merak ettim. Seni bu seviyeye oluşturan nedir?" diye merak ettim. İşte bundan dolayı sordum. Demek ki sebebi buymuş. İşte her abdesti bozulacağı zaman veya hutta namaz kılacağı zaman, bu namaz ister nafile olsun, ister farz olsun, bunlar için abdest almak işte Müslüman'ı bu seviye ne yapabilir? Çıkarabilir. Yani kat demek yani ne, her, ne, ne zaman bir şey yapmak istediysem hemen ben o orada abdest alırdım. Kat demek yani her ne zaman. Tamam mı? Dördüncüsü al-vudu' min Yani öleyi taşıyacakları zaman mesela kullanacağı yerden cenaze namazının kılınacağı yerden gömüleceği yere kadar. Ve burada cenaze yıkanacağı veyahutta e, taşınacağı zaman veyahutta taşıyacaklar bu cenazayı taşıyacak olan şahıslar halimler üzerinde ihtilaf etmiştir. Bazı hadislerde cenazeyi yıkayan kişinin abdest alması ve yıkanması gerektiğini söyleniyor. Tamam mı? Ve burada geçtiği gibi ölü yıkanıp onu taşıyınca o kişi abdest alması müstehaptır, farz değildir. Bazı şahslar, bazı alimler demişler ki, ölüyü yıkan kişi abdest alması farzdır demişler. Bunun için demişler, çünkü eğer çıplak el ile onu yıkadıysa, biliyorsun ölüyü yıkayan kişi ister kadın olsun, ister erkek olsun eğer çıplak elle yıkarsa, o zaman eli uzuna değecek. Öyle değil mi? El- Ön veyahut da arka uzuna değdiği zaman bazı alimlere göre abdest bozuluyor. Özellikle İmam-ı Şafii'nin mezhebine göre ve İmam Ahmed bin Hanbel'in bu konuda iki tane görüşü var. Bir görüşe göre aynen Şafii gibi düşünüyor. Şehvetli veyahut da şehvetsiz kişi eliyle, zekerine, Dediyse eli zekarına değdiyse o zaman abdest alması farzdır. Şafii bu görüştedir. İmam Ahmed bin Hembel'in bir de bir kavline göre, bir görüşüne göre aynen Şafii gibi düşünüyor. Burada İmam Ebun Bez Rahim Allah aynen İmam Şafii ile İmam, e, İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hembel'in bir görüşüne göre düşünüyor. Tamam mı? İmam Ebun Ütemir Allah ile Şeyhül İslami bin Teymiye ve bu çizgide olan alimler ayırmışlar. Demişler ki şehvet ile elini vekerine değdirirse abdest alır. Şehvetsiz olursa abdest almaz. Yani abdest bozulmuyor. Onun için diyor ki bu, burada bazı alimler neden Selamu Aleyküm rehatu, Aleyküm Selam ve, berekatü, ve Neden burada Şeyin Burada neden abdest alınması emredilmiş? Çünkü işte bunu savunan özellikle şafiiler bu görüşü savundukları için diyorlar ki ölüyü yıkarken eli zekerne değdiğinden dolayı abdest almasını emredildi. Yok eğer şu anda mesela şu bu zamanlarda biliyorsunuz ölüyü yıkayan kişi ellerine naylondan eldivenler giyiyor. Böyle ince naylonlar var. Evet. O zaman eli değse bile bir sakıncası yoktur. Mesela şafiye göre amel ediyorsa veyahut taibin beza göre. Ve en sahih görüşe göre en sahih görüşe göre şehvetsiz bir şekilde kişi eline, fercine değdirirse abdest bozulmuyor. Yani arcah akwal. akval Yani bu en racih olan görüştür. <gülüyor> Ancak şafiilere göre ve İmam Ünbez de aynen şafiiler gibi düşünüyor. Şehvetsiz ve otta şehvetli eli zekerine değdiği zaman abdest bozuluyor. İşte bundan dolayı bu ihtilaf neticesinde en sonda alimler bu hadisleri bir arada toplarken bakıyorlar ki yani abdest bozulduğundan dolayı değil tamam mı? Veyahut da her ne kadar dediyse de Übün Üthemin diyor ki en eflalı her ne kadar abdesti bozulmuyorsa abdest almaktır. İmam Elbani Rahim Abdullah diyor ki madem ki abdest bozulmuyor ve en doğru görüş de buysa diyor neden burada daha faziletli olsun? Hem diyorsunuz ki abdest bozulmuyor hem diyorsunuz ki abdest alınsa daha faziletlidir. İmam İbn-i Ütheymin Allah diyor ki burada diyor hilaftan kaçmak için diyor. Olur ki İmam Şafii'nin tutunduğu hadisler Allah katında daha doğru olabilir. Öyle ya. Çünkü burada e, her iki hadiste sahihtir. Hem Ali'nin hadisi sahihtir hem de Busra'nın hadisi sahihtir. Busra diyor ki şeyi anlatırken diyor Allah'a demiş ki işte o senden bir parçadır. Dolayısıyla her ne kadar elin ona değse el de senden bir parça olduğu için zekerin de senden bir parça olduğu için o zaman elin zekere değmesiyle abdest bozulmuyor. Çünkü o senden bir cüzdür diyor. Ali'nin hadisinde diyor ki abdest alman lazım. Ve Bu alimler bunu şey yaparken özellikle İbn, İmam İbn Teymi Rahimahullah'a yani diyor ki عندما انا اجمع بين النصوص ونرى ونرى ان الحديثان صحيحان حينئذ يبدا الفقه iki hadis sahih olduğu zaman ve burada mutlaka diyor naslar arasında cem lazım. işte diyor fıkıh burada başlar o fıkıh demek yani el fehem diyor ki anlayış burada başlar ha o zaman ne yapmamız gerekiyor İbn Baz diyor ki rahimehullah ve şafiiler ve İbn Baz diyorlar ki bu diyor Busra hadisi diyorlar ki mansuhdur. İmam Elbani ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki eğer bu hadis hakikaten mansuh olmuşsa o zaman tarihsel yönden bunu bilmemiz gerekiyor. Tarihsel yönden Ali'nin mi hadisi en son Busranın mi en son hangisinin olup olmadığı tarihsel yönden bilmemiz gerekiyor. Eğer tarihsel yönden bu konuda bir bilgimiz yoksa ve her iki hadiste sahih ise o zaman İmam Ibn Taymiyya rahim Allah diyor ki burada diyor şu tercih yapılır diyor. Yerhamukallah. Demek istiyor ki burada Busranın hadisinde senden bir cüz senden bir parçadır demesi. E kişinin zekeri uyku halinde iken, eli herhangi bir yerine değdiği zaman nasıl şehvet duymuyorsa, zeker de uyanık değil de uyku halinde iken el kişinin eli zekerine değerse, aynı bacağına veya otta elne veya otta yüzüne değdiği gibidir. O zaman burada illet zail oluyor. Buradaki illet nedir? Buradaki illet yani değdirmek değil de şehvet ile değdirip değme, değdirmemek geliyor. İmam-ı binteyme Allah bu anlayışı alıyor. Öbür tarafta diyor Ali'nin hadisinde orada da diyor diğer kişi sorduğu zaman o kişi şehvet esnasında vekerini tutmuş. Şehvet esnasından vekerini tutunca o zaman tuttuğundan dolayı değil şehvetten dolayı ne yapılıyor abdest bozuluyor. Çünkü kişinin zekeri uyanık vaziyetteyse yani şehvet esnasında ise o zaman dir yani e, ne oluyor gerilir. Zeker şehvetten dolayı gerildiği zaman içinden ve yahutta vedi gelebilir. Mezi özellikle mezi çünkü mezi şehvet esnasında geliyor. Ve bundan önceki derslerimizde demiştik ki Medi ve vedi abdestu bozar değil mi? Ve dedik ki Medi ve vedi necistirler. Meni tahirdir. Ebu Hanife'nin yanında meni necistir. Ama Cumhur'un yanında meni tahirdir. Dolayısıyla meni şehvetli gelirse kusul abdesti alması gerektiği gibi apteste alması gerekiyor. Ama meni şehvetsiz gelirse çünkü bazı insanlarda hastalık var ve kendiliğinden meni geliyor. Bizzat menidir ama şehvetle gelmiyor. Birden böyle aynen e, yani uyku halindeyken zekeri ne oluyor? Ben, meni geliyor. Ben soğukluğu diyorlar. Heh ben soğukluğu. İşte bu ben soğukluğundan dolayı şehvetsiz bir şekilde meni geldiği zaman gusül abd abd abdesti gerektirmiyor. Ancak abdest gerektiriyor. Hocam, beni, beni sadece abdest gerektiriyor mu? Aptesti bozduğun şeyi, beni ben aptesti sadece e, bozmadan biliyorum. Sadece Nereden biliyorsunuz? Medenin daha önce derslerinde sanki öyle bir şey yapmıyor, yani. öyle bir şey hatırlıyorum yani. Şey, o Siz bu dersleri dinlediniz mi? Beniyle bozar hocam. Ben arkadaşım çıkan her şeyi bozacam az o, vedi de, vedi de, vedi, şey cümle cümle olması ı, estağfurullah yanlış şey yaptım. Tamam, e, evet, biri iktisal e, huzur gerektiriyor, bir o yorgunluktan gelen iktisal e, ilanı. Evet. Meni Sizin ve vedi abdesti bozar. Maleşin, dersi dinlediğiniz zaman kulaklarınızı iyi açarak dinleyin. Yani. He dilimizden yanlış bir şey anlayıp daha başkasına aktarmak yoktur doğru değildir bu e, tam anlaşılmadıysa sorulması lazım ve araştırmak lazım evet meni ve vedi abdesti bozar tamam mı? ama usul abdesti gerekmez meni b be soğukluğundan, be soğukluğundan dolayı gelirse gusul abdesti gerektirmez abdest alınır anlaşıldı mı? Ihtilami... Rüya ihtilamdan dolayı gusülü abdesti gerekiyor. Evet. Dolayısıyla burada halimler demişler ki eğer şehvetten dolayı tutarsa o zaman İmam İbni Teymiye Allah demiş ki işte bundan dolayı abdest bozulur. İmam Şafii Rahimahullah ve İbni Bez diyorlar ki Busra'nın hadisi neshid mensuh'tür diyorlar. Hangi hadisle Ali'nin hadisiyle. İmam İbni Teyme-i Rahimeullah ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki, bu hadisin mensuh olduğuna dair söyleyebilmemiz için, tarihsel yönden bilmemiz gerekiyor. Ey, bu sıranın hadisini önce, yoksa Ali'nin hadisi mi? Eğer tarihsel yönden bunu bilmezsek, o zaman buna mensuh dememiz doğru değildir. Her iki hadiste, madem ki sahih ise, çünkü her iki hadis sahih olmasına rağmen birisinde bozulur, birisinde bozulmuyor. O zaman cahil bir kişi bunlara dediği zaman diyecek ki o zaman Allah Resulü ve Selam kendisiyle çelişiyor diyecekler. Öyle değil midir? Nasıl olur? Hem bu sahihtir hem bu sahihtir. Burada demiş ki bozulmaz, burada demiş ki bozulur. Tarihsel şeyini de bilmiyoruz. O zaman burada bir çelişki var. O zaman burada cahil bir kişiyi bu çelişkide dinini nasıl yaşayacağını bilmez. Bir yerde bozuluyor bir yerde bozulmuyor. İşte burada İmam İbni Teymi'ye rahim Allah a ve onun çizgisinde olan alimler bu iştihadı yapmışlar. Demişler ki iken uyku vaziyetteyken ey şehvetsiz iken tamam mı? Uyku, uyku vaziyetteyken el değdiği zaman bozulmaz. Tıpkı bir insan eli bacağına değdiği gibi. Veyahut da ki, ki, özellikle erkekler Erkeklerin zekeri biliyorsunuz kendi, iki bacağı arasındadır Öyle değil mi? Peki bacağı değdiği zaman Abdest bozulur mu? Bozulmaz Onun için şafiiler demiş ki abde, Elin iç tarafı Değerse abdest bozulur Elin üst tarafı Değerse abdest bozulmaz demişler Hanefi fukahası Demişler ki Bu ayrımı yaparken Deliliniz nedir? Şerefin yönden delil getirmemişler, akli yönden delil getirmişler demişler ki çünkü şehvi arzular genelde elin avuçlarıyla alınır. Lezzet mesela bir kişi bir kadınla tokalaştığı zaman ve o kadın da ona haram ise ey nikah nikah'e düşüyorsa ve hoşuna giderse eliyle lezzet alıyor değil mi? Eliyle de lezzet alır o. O yaptığı tokalaşmada lezzet alıyor. Bakıştan lezzet alıyor, sesten lezzet alıyor. Mesela bir kadın böyle nazik konuşur, ee, şehveti hareket edici bir şekilde konuşur Onun için alimler diyorlar ki kadın konuştuğu zaman böyle erkeğe karşı böyle zayıf konuşmasın, böyle nazik bir şekilde konuşmasın ki o erkeğin şehveti arzuları uyanmasın. O zaman bu tür şeyler ses Şehvi, erkeğin şehvi arzularını uyandırabileceği gibi gözgine o şekilde el yine o şekilde albatış diyorlar. Elin değdirilmesi. İşte burada Mümin teymiye rahimeullah diyor ki en doğru budur. Allahu alem. Onun için Hanefi fukası demişler ki ister şehvetli olsun, ister şehvetsiz olsun elin değmesiyle abdest bozulmaz. Anlaşılıyor mu? Şafii'ler demişler ki, şehvetsiz ve ya da şehvetli olsa dahi abdest bozulur. Übün temyin ve çizgisinde olan alimler şehvetli olursa bozulur, şehvetsiz olursa bozulmaz. Ve demişler ki, en doğrusu Vallahu alem, en doğrusu budur. Yani. Kadına şehvet, şehvet yoksa zekere, zekere için. Zekere. Zekere, zekere. Zekere. zekere, Tamam mı? Kadınlara. Aslında bununla alakalıdır. Elin kadına değmesi şehvetsiz ve da şehvetli bozulur mu bozulmaz mı biliyorsunuz. Şafii fukası yanında şehvetli ve şehvetsiz eli nikaha düşen bir kadına değmesiyle abdest bozulur. Hanefi fukahasının yanında şehvetsiz olsun şehvetli olsun bozulmaz. Tamam mı? Onun için Allah Resulü ve selam. Namaza gitmek istediği zaman oruçlu olduğu halde validemiz Ayşe radıyallahu Teala anha veyahutta hanımlardan birisi onu uğurladığı zaman hani namaza gideceği zaman validemiz veyahutta annelerimizden hangi annenin sırasıysa yani annelerimizden birisi Fatıma mesela Ayşe veyahutta Hatice veyahutta diğerleri ne yapıyorlarmış? Aleyhisselatü Vesselam ile yani gideceği kadar böyle uğurlarlarmış. İşte Aleyhisselatü Vesselam orada validemiz Ayşe'ye ne yapıyor? Öpüyor. Ve Abdullah İbni Zübeyir'e bu hadisi anlatırken diyor ki herhalde sensin diyor. O zaman gülümsüyor validemiz Ayşe. Ve diyor abdest almadan namaza gitti. Ha, o zaman anlaşılıyor ki erkeğin hanımını öpmesiyle test bozulmuyor. Niçin? Çünkü şehvet ile öpmüyor orada aleyhissalatü vesselam. Normal bir böyle normal bir öpücük yani. Mesela bir erkeğin kızını öptüğü gibi veyahut da bir erkeğin annesinin alnını veya da yanağını öptüğü gibi bir erkek veyahut da bir kadın babasını öptüğü zaman veyahut da bir erkek annesini öptüğü zaman alnından veya da yanağından o erkek çocuk veyahut da o kadın çocuk bunları öptükleri zaman hiç şehvetle öpeceğini tahmin eder misiniz? Kesinlikle. Asıl itibariyle akla gelmez. Ancak futratı bozuk, Ancak futratı bozuk olursa o zaman annesini bile ve bu özellikle bu zamanda duyuyoruz. Duyuyorsun. Anneleriyle an, annesiyle aşk yapan, kardeşiyle aşk yapan, teyzesiyle efendim halasıyla evet. Allah korusun. Allah Celle Celaluhu bizi benestimiz bu tür şeylerden korusun ve evet. maalesef değil. bu basında görüyoruz yani veyahut da duyuyoruz. Kimisi annesiyle aşk yapıyor, kimisi kardeşiyle senelerdir kız kardeşiyle aşk yapıyor. <gülüyor> Tabii. Dolayısıyla asıl itibarıyla bir erkek annesini öptüğü zaman şey gelmez. Dolayısıyla bir erkek şehvetsiz bir şekilde yani hani aşk yapmak için değil, sevgi, sevişmek niyetiyle değil, böyle normal şey yaparken, lutup musafaha ya yaptığınız gibi yaptığı zaman nasıl şehveti gelmiyorsa o an için öptüğü zaman yine o şekilde. Onun için Şafii'ler, Hanefiler ve bu çizgide olan alimler demişler ki işte bu hadis en büyük delildir. Abdestin bozulmadığına dair bu hadis en büyük delildir. Ve burada hakikaten yani Hanefiler ve bu çizgide olan alimler bu konuda daha haklıdırlar. Ve en doğrusu da budur. <gülüyor> Çünkü Şafiiler ayetten o Lems ayetini dokunma şeyiyle tercüme etmişler otan açıklamışlar. Cumhura göre oradaki Lems cima olduğunu ey kişi hanımıyla cinsi münasebet yaparsa o zaman abdest bozulur ve usul abdesti gerektiği gibi namaz abdesti de alması gerekiyor. <gülüyor> i̇şte burada artık her ister nafile namaz olsun, ister farz olsun, ister Kur'an-ı Kerim okumak için. Çünkü ileride gelecek ileride gelecek Kur'an'ın okunması veyutta Kur'an'a el değ elin değinmesi, abdesti bu Abdestli caiz midir değil midir? Alimler ihtilafa düşmüşler. İşte burada en efları ve en doğrusu her abdest bozulduğu zaman abdest alıp ve devamlı bir şekilde abdestli kalmak. Tıpkı hani bizim atalarımızın bir sözü var. Diyorlar ki damla damla göl olur. Öyle değil mi? Hani damladır. Zahir itibarıyla bu damlaların hiçbir değeri yoktur yani. Ama bu damla damlaya damlaya damlaya bir bakıyorsun ki bir kap dolmuş ve o kaptan bir kediye yedi, içirirsin bir köpeğe bir efendim insan bile onu içtiği zaman mesela veyahut da onunla abdest bile alır Yani o damladan dolayı oluşan o su insan içer, insan abdest alır, yüzünü yıkar, ellerini yıkar yani faydalı bir şeye gelir. Ha demek ki o boşu boşuna, boşu boşuna çeşmeyi boşu boşuna damlay, damlat, damlattırmak İslam'da nedir? israftır İsraf da haramdır. Dolayısıyla bu damla damla göl olur, olduğu gibi insan devamlı abdestli kala kala işte bu abdestle ibadet olduğu için amel defterlerine devamlı melekler ne yapıyor? <gülüyor> devamlı sevap yazıyor. Ve böylece amel defteri bu abdest ibadetinden dolayı sürekli damla gibi böyle damla damla göl olduğu gibi o abdest diğer, abdest, diğer abdest, diğer abdest, diğer abdest, diğer abdest ve devamlı abdest, her yapacağı amel abdestli. Konuşurken abdestlidir, yerken abdestlidir, yatarken abdestlidir. Tamam mı? Ve bu şekilde bakıyorsun bu nedir? Bu hep amel arta arta arta arta arta, arta. böylece o kişi o konuda kamil imana sahip olabiliyor. Şimdi abdestli olduğu müddetçe insanın defterine hesabını yazıyor o mesela öğleni daha akşama kadar abdestli akşama kadar sevmiyoruz o abdest alışından hem abdest alışından dolayı abdest alışından dolayı işte dedik başta işte elleri yıkarken günahlar dökülüyor burnuna ağzına verdiği zaman bir de o özellik var ayrıyeten o ayrı bir özellik ama abdestli kaldığı için diyor yani aleyhisselatü vesselam yani bundan, bundan önce söylediğimiz hadise diyor ancak mümin bir kişi devamlı abdest olmaya çalışır Buradaki mümin kişi demek demiyor, demek istemiyor ki yani küfrün zıttı olan mümin. Yok. Ka ancak kamil manada kamil manada olan bir kişi devamlı abdestli. Yani tam hakkıyla iman etmiş ve imanın gereğini ne yapıyor? Amel ediyor. Çünkü bu bir ameldir. Amel de imandan olduğu olduğuna göre o zaman ne oluyor? Bu amel defterine devamlı sevaplar yazılıyor. Evet. Beşincisi ise el-udu'lil-cünub nama meddune ıghtisel hanımıyla cinsi münasebet yapan veyahut da kocasıyla cinsi münasebet yapan kadın veyahut da erkek hanımıyla her ikisi kadın ve erkek burada cinsi münasebetten sonra en eftalı ve en doğrusu cinsi münasebetten sonra abdest alıp yatmasıdır. Ali ve vesselam bazen gusül edermiş, yatarmış. Bazen de abdest alıp yatarmış. Ama abdestsiz hiçbir zaman cinsi münasebetten sonra yattığı rivayet edilmemiş. Ali Sattu vesselam. Çünkü cinsi münasebetten sonra büyük bir bitkinlik oluşuyor ister erkekte ister kadında. Bu bitkinlikten dolayı şeytan fırsatı kollayarak burada birçok şeyde tavizler verdirebilir o kişiye veya o iki kişiye. Dolayısıyla hem vücudun rahatlaşması için tekrar vücut nişatını yerine getirmesi için tamam mı? Hem de abdest ibadet olduğu için abdestli yapması ibadettir. Bir de maddi yönden manevi yönden de vücut ne oluyor? Vücut hemen kendine geliyor. O abdestten dolayı. Ve da cinsi münasebet yapmak istediği zaman ikinci bir defa cinsi münasebet yapmak istediği zaman her iki cinsi münasebet arasında tekrar abdest alması en faziletli ibadetlerdendir. İster aynı kadınla olsun, ister ikincisi kadın, üçüncüsü kadın ve dördüncü kadın olsun. Çünkü bir erkek bazen iki kadını Ali S. ve Selam bir gecede dokuz tane hanımını tavaf ediyordu. Bir gecede 9 tane hanımı 9 tane hanımla cinsi münasebet yapıyordu aleyhissalatü vesselam. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben her ne kadar sizin gibi bir beşer isem idi Allah Celle Celaluhu 100 erkek kadar bana güç ve kuvvet verdi. 100 erkeğin güç ve kudretine sahiptir aleyhissalatü vesselam. Bu hem cinsi münasebetten dolayı hem de vücudun Güç ve kuvvetten dolayı. Ve cahiliye döneminde müşriklerden şu anda ismi aklımda değil. Çok güreşte çok kuvvetli bir kişi varmış. Onu hayatta Mekke'de onun sırtını yerine getirecek kimse yokmuş. En silahşor insanları tuşa getiriyor. Ve selam peygamberliği iddia ederken bu adama da nasihat yapıyordu. Dedi ki ona, ya Muhammed, sen benimle güreş yap. Eğer beni yenersen, senin hak, rasul olduğunu Anladım. inanacağım ve sana iman edeceğim. Ali Şah ve Selam dedi ki Tam, dedi fırsat kitap, fırsat tamam. Ali Şah ve Selam onunla boğuştu. pat yere vurdu. Şaşırdı adam. Nedir bu? Aleyhisselatü Vesselam vücudu itibarıyla yani böyle Öyle mesela şeyde oluyor. değil yani. İyide. Dikkat et. Hani bazı insanlar var fıtratın bakıyorsun ki pazuları büyük falan bazıları spor yaparlar şişirirler falan şudur budur. Aleyhisselatü Selam normal mi? Vücudu normal bir insanın vücudu yani. Ve onu tuşa getirirken adam şaşırdı yani mümkün değil yani nasıl olur da birisi benim sırtımı tuşa getirir. Dedi ki bir daha deneyeceğim dedi bir daha boğuşalım mı dedi aleyhisselam tamam dedi bir daha bir şey olmaz tekrar tuttuğu gibi pat diye yere vurdu dedi ki ya Muhammed dedi şu ana kadar hiç kimse benim sırtımı yere getirmiş değildir ve bu senin gücünden dolayı değildir inanıyorum ki bu senin Rabbinin gücünden dolayıdır Eşhedü illallah ve eşhedü Böylece Müslüman oldu. Dolayısıyla Ali Satt ve Selam hem maddi yönden hem manevi yönden yüz erkeğin güç ve kudreti ona verildi. Dolayısıyla bir kişi birinci hanımıyla cinsi münasebet yaparken hem lezzet açısından dolayı hem de ibadetten dolayı abdest alması en faziletlidir. Tamam mı? Ve Yahud da yatmak isteyeceği zaman yani cinsi münasebetten sonra yatmak istiyor. Ve maalesef-i maalesef-i Belki belki milyonda bir cinsi münasebetten sonra abdest alıp yatacak kimseler olmaz tahmin ederim. Belki milyonda bir kişi belki on milyonda bir kişi o da olabilir diyebiliriz. Tamam mı? niçin diyeceksin çünkü o lezzetten sonra bitkinliğin oluşmasıyla kişi hemen yatmak ister yani kalkıp gidecek de işte o bitkinlik esnasında abdest alacak falan filan ancak bunu kimler yapar orada işte aleyhisselatü vesselam'ın söylediği hadiste ancak kamil manada mümin olan bir kişi devamlı abdest olmaya çalışır işte iman burada başlar Ha demek ki iman eksilir ve artar. İman zayıflar ve kuvvetleşir. Ha o zaman böyle kişiler imanları güçlü ve kuvvetli olduğu için her ne kadar o anlar her ne kadar tembellik oluşuyorsa da veyahut da soğuk anlarda. Hava çok soğuk. Kolay kolay kimse abdest almak istemez. Ancak namaz kılacağı zaman abdest alır. Veyahut da yatmak istediği zaman. Ama... İmanı güçlü, kuvvetli olan kişiler müstesna. Hava ne kadar soğuk olursa olsun, bakarsın ki abdestini bozduğu zaman hemen abdest alır. Hocam. Veya yatmak istediği zaman abdestli yatar. Zaman Öyle mi? Tayip. Tamam. Ve burada diyor ki: "An Abi, maalesef, qonibi bitirin. An Abi Seleme radıyallahu teala an. قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضا متفق عليه. برضه ابي سلم رضي الله validemiz ayşe'ye soru sorarak diyor ki Ey müminlerin annesi acaba diyor Allah Resulü ve selam cünüplükten sonra cünübülükten sonra yatar mıymış diyor. Diyor ki evet ancak abdest aldıktan sonra. Yani aleyhissalatü vesselam demek ki abdestsiz yatmazmış. Bazı hadislerde de gusül alıyor ondan sonra yatarmış. Çünkü gusül yaptıktan alınca insanın vücudu daha çok hafifleşiyor ve daha çok kendine geliyor. Cünübülük işe gitmek saat 9-11'e kadar çalışmak bir sakıncası yoktur. Namaz namaz geçirmediği müddetçe bir sakıncası yoktur. Ama en efdalı cünup kalmamasıdır. Ee, biliyorsunuz. Yani bir namaz vakti ile bir namaz vakti arasın. Örneğin fecir namazından sonra hanemiyle cinsi münasebet yaptı. Ta öğle namazına kadar cünup kalmakta bir veis yoktu. Yani günah günahkar değildir. Haram değildir. Usulsüz kalması haram değildir. Ama en eflalı gusül yapmasıdır. Ama yemek istediği zaman ne yapar? Abdest alır. Ellerini yıkar. Zekerini yıkar. Tamam mı? Bu ister erkek olsun ister kadın olsun. Yani olsun. en eflalı abdest alır ondan sonra yemek yer. Da çarşırır, Her yere gidebilir. Nereye giderse gitsin. Ne Yeter ki namaz geçirmesin. Ancak bir namazı geçirirse örneğin fecir namazını kıldı hanım cinsi münasebet yaptı. Öğlen namazı geldi ondan sonra yattı veyahut da işine daldı. Bir baktı ki ikinci namazı girdi. İşte o zaman cünüplük cünüp vaziyette kaldığından dolayı değil namazı geçirdiğinden dolayı burada günahkar oluyor. Bu bir. İkincisi gusül yani cünüp kaldığı zaman Cunup kaldığı zaman insan manevi yönden çok ağır olur. Ağırlaşıyor. İblis onunla daha çok uğraşır. Daha çok vesveseler getirir. Onu hayırlı amellerden alıkoyar. Mesela zikretmek ister. Valla cunup olduğum için diyor ki zikretmesi. Özellikle cahil olursa. Çünkü cunup iken kişiyi Allah'a zikredebilir. Yani anabilir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Allah. Öbür tarafta mesela cumhura göre Kur'an elini alamaz. Tam. Kur'an'ı eline alamaz cumhurun görüşüne göre biliyorsun. Abdestsiz ve cünüplü olan bir kişi elini Kur'an'a değdiremez. Ama sahih görüşe göre değdirebilir veya da okuyabilir. Ve burada birçok hayırdan mahrum olacak. Gusül yapmadan, zikirden, efendim Kur'an okumaktan, ee, mesela kitap kitaplara bakmaktan, hani mutalaa yapacak. Bu tür şey bakıyorsun ki mesela en azında 4 saat birçok hayırdan mahrum olacak. İşte bu hayırdan mahrum olmaması için en doğrusu ve en eflatlı usul yapmasıdır. Usul yapmazsa en azında abdest alması yemek için. Çünkü Satt ve selam hiçbir zaman hiçbir zaman ab, e, yani cünüp iken abdest almadan yemek yemezmiş Hazreti Satt ve selam cünüp iken. Ama cünüp olmadığı halde abdestsiz yemek yemiş ve vesselam cünüp olmadığı halde abdestsiz vaziyette yemek yemiştir İşte burada bu hadise göre diyor ki burada validemiz Ayşe diyor ki na'm ve yetavadda ey cünüpten cümlükten sonra yani cinsi muhasebetten sonra yatarmış ancak abdest aldıktan sonra yatarmış abdestsiz yatmazmış ve vesselam dolayısıyla burada kadın ve erkek eşittir İster kadın olsun ister erkek olsun abdest aldıktan sonra ne yaparlar? Yatarlar. İkinci hadis de bu an Umar radıyallahu anhum'a, enne Umar se'ela sa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e yarkudu ahaduna ve huve cunub? Soru soruyor İbn-i Khattab radıyallahu anhüme kâle na'am ize tavadda ahadukum fel ve huve cunub? Ey Allah'ın Resulü diyor. Yani herhangi birimiz diyor cunub iken Yatabilir mi? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet yatabilir abdest aldıktan sonra ve abdest aldıktan sonra ne yapabilir? Yatabilir bir sakıncası yoktu yani ille de usul abdesti alması şart değildir. Ancak namaz vakti geldiği zaman orada ne yapacak? Uykudan kalkacak ve namazı geçirmeksizin namazını kılacak. Ve bu hadis yine nedir? Müttefakun aleyh, ey İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün üzerinde ittifak ettikleri bir hadis. Ve bu hadis yani nedir? Doğrudur. Burada böylece beşinciyi okuduk, altıncıda kalıyoruz inşallah. Hezevallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem mübarek an nebiyyine Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem ecmeyin.